Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu, ثumme fussilet min ledul hakimin habir. Elif, Lam, Ra. Bu, hakim, her işi hikmetli olan, habir, her şeyden haberdar olan, Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır. اَلَّا <gülüyor> Ta ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Resulüm de ki şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir korkutucu ve bir müjdeleyici. Wa ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz sonra ona tevbe edesiniz ki sizi dünyada belirli bir vakte kadar güzel bir nimetle faydalandırsın ve ahirette her fazilet sahibine mükafatını versin eğer Yüz çevirirseniz artık şüphesiz ki ben sizin üzerinize dehşeti büyük bir günün azabından korkarım. ve kulli şeyin kadir. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O ise her şeye hakkıyla gücü yetendir. min <gülüyor> Dikkat edin. Şüphesiz ki onlar ondan o peygamberden kendilerini gizlemek için göğüslerini bükerler. Bilesiniz onlar elbiselerine bürünecekleri zaman dahi Allah onlar neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa bilir. Çünkü O sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.